30 Haziran 2019 günlerden perşembe saatler 11'i gösterirken 94.9 açık radyoda Yeşil Bülten'i dinliyorsunuz efendim. Ben Utkızır'ı teknik masada da Selahattin Çolak. Bu haftanın Yeşil Bülten'ini bizi her nereden dinliyorsanız eğer oraya ulaştırmaya çalışacağız. Ee, yine Ankara'da yapılmış bir kayıtla karşınızdayız. Onu da belirtelim. Ee, son haftalarda artık bir adete dönüştürdüğüm üzere e, Ankara'da böyle programdan kısa bir süre önce kayıtlar yapıp size bu program saatinde ulaştırıyoruz. Yine bu da onlardan biri. Gezi parkı isyanının, gezi direnişinin bir başka tabirle e, 6. yılını idrak ediyoruz. Yıl dönümü içerisindeyiz. 6 yıl önce o gezide yaşanan heyecan diyelim bugün Türkiye'de tabi bambaşka bir hal almış durumda. O hal yakın zamanda başlayacak bir davayı da getirdi beraberinde. 6 yıldır aslında bir biçimde geziyi neredeyse her gün hayatımızın içinde kenarında bir yerlerinde Tartışıyoruz, görüyoruz. Yani hala tabii kolay da olmayacaktır muhtemelen. Türkiye'nin e, dönüp baktığı, Türkiye'nin anlamaya anlamlandırmaya çalıştığı bir süreç oldu gezi süreci. Biz bugün aslında neden böyle geziyle açtım? Gezinin bir Yıl dönümü içerisinde de olduğumuzdan hareketle e, Gezi'nin e, bakiyelerini biz bu programda sık sık e, konuk ederiz, konuşuruz, tartışırız e, ve e, bu bakiyelerden aslında e, biri Ankara'da e, Gezi'de bir araya gelmiş, o günden bu yana da e, düzenli toplantılarla e, faaliyetini devam ettiren diyelim gezinin bir bakiyesi olma sıfatını her haliyle hak eden bir grup var. Anıt Park Forum. Anıt Park Forum'dan Tülin bizimle merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Diyelim. Şimdi Anıt Park Forum'u öncelikle bir isterim ki anlatalım, tanıtalım. Sonrasında tabii bir başka sürece bugünkü gündemlerine bu zamanda e, içinde olduğu mücadelelere değineceğiz ama içinden geçtiğimiz bu zaman diliminde de. Ama önce madem böyle açtık, böyle başlayalım. Bir bize Anıt Park Forum'u anlatır mısın? Bilmeyen, duymayan izleyicilerimi dinleyicilerimiz için. Teşekkürler Utku. Ee, Anıt Park Forum e, Gezi beraber başladı. Gezi'den sonra kuruldu yani. E, tam Taksim'de e, gece operasyonundan sonra başlayan eylemle beraber Ankara'da çağrı vardı biliyorsun ve biz de Ankara'da Kuğulu Park'ta çağrıya destek verdik. Kuğulu Park'ta toplandık. Sonra günlerce sokaklardaydık ve ne yapacağız ee, sorusuna cevap olarak forumlar oluşmaya başladı. Ee, Anıspark forum da şehir merkezinde olan forumların dışında işte o zaman Kuğulu Park'ta vardı. Güven Park'ta forumlar vardı. Ee, şehir merkezinin eylemi zorlayan tarafıyla beraber ee, eylemden sonra buluşmakta güçlük çekildiği vesaire gibi durumlarla karşı karşıya gelince bir grup hadi anız parkta toplanalım dedi bu da Bahçeliyevler de Anızkabir'in karşısında. Ee, daha sakin ve daha konuşmaya uygun bir ortam olarak anız parkı seçtik. Ee, o günden beri de düzenli olarak forum yapıyoruz. Ee, İlk zamanlar tabi yüzlerce insanla beraber başlamıştık bu forumları ve haftanın yedi günü forum yapıyorduk. E, tabi gezinin o enerjisi korkunç bir şeydi. E, gündüz sokakta, akşam sokakta işte saat sekiz oldu mu forumda o gün neler yaptık, ertesi gün bizi ne bekliyor falan bunları konuşuyorduk. E, tabi o, o heyecanın yavaş yavaş azalmasıyla beraber forumlar bir kısmı dağılmaya başladı, bir kısmı e, grupların tartışma ortam, ortamına dönüştü. Ee, Anas Park bunları yaşamadı. Biraz hani e, siyasi gruplardan bağımsız bir oluşum oldu aslında. Daha bireyler üzerinden o, oluşan bir forum oldu. E, ve o gün bugün devam ediyor. Sayı çokça azaldı. E, ama biz hala kent ve ülke e, sorunlarına ilişkin söz söylemeye, işler üretmeye, e, sandıklarımıza sahip çıkmaya, parklarımızda bir şeyler yapmaya devam eden bir grubuz. Güzel bir özet oldu. Başka forumlarda vardı ama geriye Anıt Park kaldı tabii, Ankara'da tabii. Fo, galiba for, değil mi? Forum olarak Anıt Park kaldı. Bir de şeyde 100. yıl inisiyatifi kaldı. 100. yıl mahallesinde. Onun dışında hani devam eden bir forum yok Ankara'da. Evet. O zaman işte doğru da zikretmişim Ankara'da Merkezinin önemli bakiyelerinden biri Anıt Park Forum'da. Ee, şimdi Anıt Park Forum bu geçen 6 yıl boyunca tabii pek çok iş yaptı. Evet. Ee, pek çok konuya e, girdi, çıktı, pek çok mücadelenin içinde yer aldı. Ben de takip ettim zaman zaman Bülten'de de e, konuştuk, konu ettik bu meseleleri. E, bugünse bir aslında hala atlatamadık, hala bu süreci geçiremedik ama e, yerel seçimler ardından gelen e, bir süreci yaşıyoruz. Yani bu aylar aslında yeni seçilmiş belediyelerin e, stratejik plan dönemleri. Evet. Aynı zamanda kent konseylerinin e, değil mi? seçim dönemleri, yeni kent konseylerinin seçim dönemleri. Yani e, katılımcılığa dair Türkiye e, mevzuatında nasıl gelişmeler ne yaşandıysa a, a, artık aslında bugün... Bugünlerde bunların e, mekanizmalarının oluştuğu kurulduğu zamanlar ve e, aslında gezi neydi söz hakkı talebiydi belki evet. de yani bir parka dair bizim söz hakkımız olsun diye başlamış bu mücadele belki Türkiye'nin her yerindeki söz hakkı taleplerinin de buluştuğu bir nokta olmuştu bu anlamda yine bir söz hakkı talebi. Aslında Anıt Park Forum'un benim de takip ettiğim bu son haftalardaki gündemlerinin başında bu geliyor. Evet. Onun da sanıyorum ilki, daha doğrusu ilki demeyeyim ilk başlığı, en önemli başlığı bu dönem kent konseyleriydi. Çankaya Kent Konseyi hı hı. geçtiğimiz hafta yaptı seçimini, toplantısını. Anıt Park Forum'da sen de orada yerini aldın. Öncelikle bir belki şeyi de tanımlayalım. Yani bu katılımcılık talebinin, katılımcılık isteğinin vuku bulabileceği mecralar olarak kent konseylerini birazcık belki Çankaya da olabilir ya da diğer genel örnekler üzerinden de olabilir. Biraz tanımlayalım işte Evet aslında e, kent konseylerinden önce e, biz gezide ne talep etmiştik? Biraz önce Hı. özetledin. Parkı talep etmiştik. Parka sahip çıkmıştık ve o parkı Kafanıza göre yönetemezsiniz demiştik hep beraber. Sonra bütün Türkiye olarak bizi dilediğiniz gibi yönetemezsiniz dedik. Yani sadece sizin karar aldığınız ve bizim uyguladığımız bir şey yok, yönetim sistemi yok. Biz de varız ve bizi bu kararları alırken sormalısınız, danışmalısınız diye yola çıkmıştık. Aslında bugün kent konseylerini de biz forum olarak bu kapsamda değerlendiriyoruz. Ee, seçimler oldu. Seçimlerden önce çalışma yaptık. Bir e, muhtar adayımız vardı. Muhtarı çıkardık e, bir mahallede. Forumum bir muhtar adayı evet. vardı. Evet. O Ve muhtar adayı kazandı. Oldu. Evet. Ne güzel. Çok teşekkürler. E, seçim günleri. 6 yıldır 7 seçim yapıyormuşuz bu e, önümüzdeki seçimle beraber, 7. seçim olacakmış. Biz 7 seçimdir çalışıyoruz. Yani işte oylarımıza sahip çıkmaya çalıştık, e, sandık başlarında çalıştık, müşahit olarak çalıştık. Sandık üye, görevleri aldık, öyle çalıştık. E, peki oy verdik, sandıklarımıza sahip çıktık ve birileri seçirdi her seferinde. Ama o seçilenlerin nereden olduğuna bakmaksızın, bize soruyorlar mı? Bize danışıyorlar mı? Kendi yönetirken bize hesaba katıyorlar mı? Sorusunu hep aklımızda tuttuk. Maalesef pek de katmıyorlar bizi. Yani hani bunun çeşitli araçları var ama e, şehirde e, işte budama yapılırken bize sormuyorlar. Ha bize sormak zorundalar budama yapılırken? Hayır. Ama peki budamanın hangi gerekçeyle, hangi tarihte, ne zaman yapılacağı ve yapıldığında neyle karşılaşacağımız gibi bilgileri ya da kaldırımlarımızın niye sık sık değiştiğinin bilgisini, hangi ihtiyaç üzerine kaldırımlarımızın değişeceğini, asfaltlarımızın hangi ihtiyaçtan yenilendiği bilgisini bizimle paylaşmaları gerekir. Çünkü biz bu şehirde, bu sokaklarda, bu parkta yaşıyoruz. Bu parklarda. Kuulu Park'ta ağaçlar budandı ve e, maalesef daha yakında saydım birkaç gün önce dört tanesi kurumuş. İki yıl önce budama yapıldı. Yani artık e, yöneticilik şey gibi e, biz yaparız, siz buna uyarsınız. Biz yönetici çünkü seçildik. İyi de biz buna gezide karşı çıktık, bugün karşı çıkmayacak mı? biz karşı çıkacağız. Peki katılma talebimiz ya da bunları sorgulama, fikirler oluşturma, bu fikirleri sunma taleplerimiz olmayacak mı? Onlar da olacak. Kent konseyi bunun araçlarından birisi diye düşündük forum olarak. belediyesi de beş yıldır çalışmayan bir kent konseyi var. Yani isim olarak var ama hiçbir faaliyeti yok. ...bizim gibi geziden sonra devam eden forum değil ama mahalle e, meclisleri var. E, bunlardan birisi de Çay Yolu Mahalle Meclisi. E, Çay Yolu Mahalle Meclisi de aslında kent konseylerine bağlı kurulan yapılardan birisi. Meclisler çalışıyor ama kent konseyi çalışmıyor. Bunun üzerine belediye başkanına ısrarlı bir talepte bulunuyorlar. Diyorlar ki yani artık Çankaya Belediyesi'nin kent konseyini oluşturalım. E, ve işte toplanması için çalışmalarına onay veriliyor... Böylece 25-26 Mayıs tarihlerinde de Çankaya Kent Konseyi 5 yıllarından sonra toplantısını yaptı. Anıt Park Forum'un bu Kent Konseyi tecrübesi nasıl yaşandı peki bu sene? Belki biraz onu da anlat. Yani ne talep ettiniz, ne aradınız, ne buldunuz? Yani aslında... E 2-3 tane önergeyle gittik. Çünkü öncesinde bir çalışma yaptık. Kent konseylerinin amacı nedir diye Zafer Hoca'dan e, bir sunum aldık. Kent konseyleri ve strateji planlarına ilişkin. E, biz neleri ileteceğiz diye hazırlanıp önergelerimizi sunduk. E, i̇lk sunduğumuz önerge, e, kent konseylerinde başkan ayrı seçiliyor, e, yürütme kurulu ayrı seçiliyor. Aslında bir tür başkanlık sistemi kent konseyleri de. belediyenin tüm kurgusu. Başkanlık sistemini biliyorsunuz belediye başkanını seçiyoruz. Belediye başkanı kendi başkan yardımcılarını seçiyor. Oysa parlamenter sistemde e, meclisi seçiyoruz ve meclis kendi e, bakanlarını, başbakanını çıkarıyordu. Tersine bir sistem belediyeler. Gerçi ülkede artık belediyeye dönüyor. Evet, dön ülkede, ülkede bu vaziyette ama e, orada karşı çıktığımız, ülkede karşı çıktığımız başkanlık sisteminin e, belediyede de karşı çıktığımızı söyleyerek bir önerge verdik. Dedik ki e, bunu tartışalım en azından yani bu konuda bir e, kent konseyinin duyarlılığı olsun başkan ayrı seçilmesin yürütmeyle beraber olsun yürütme kendi arasından başkanı seçsin önerisinde bulunduk e, tabi bu normal genelge ile kuruluyor biliyorsunuz kent konseylerine ilişkin bir genelge var e, ve o genelgede ayrı ayrı olacağı tanımlanmış bunu yapamayız dedi Divan, haklılardı. Ama biz bunu tartıştırmak istedik. Çünkü bizim aslında kent konseyinden beklediğimiz şey e, kenti tartışmak, yönetime katılmayı tartışmak, e, var olduğumuz yerde neler yapacağımızı konuşmaktı. Bu başlangıç önergelerimizden birisiydi. E, divan da hani bu hassasiyete teşekkür etti ve hani kent konseyi açısından da ee, birçok örgüt açısından da çok tartışılmayan bir konuydu. Kent konseylerinin de yine aynı belediye şablonu içerisinde kurulmuş olması. Ee, nasıl geçti aslında? Yani 50-60 tane örgüt vardı ve e, değişik örgütler gelmişti. Odalardan, meslek örgütlerinden, sivil toplum kuruluşlarından, mahalle derneklerinden gelenler, muhtarlar vardı aynı şekilde. Ee, coşkulu bir grup vardı. Aslında bir arada olmayı özlemiş ee, kent yönetimine müdahil olmayı, kent, kenti yönetmek değil. Biz Kent Konseyi asla bir belediye organı değil, belediyenin icra organlarından birisi değil. Biz böyle bir e, yönetmekten bahsetmiyoruz. Yani icraat yapacağımız bir yer değil, talep oluşturacağımız. Bu talepleri ileteceğimiz ve talepleri örgütleyeceğimiz bir alan Kent Konseyi. Ee, bunun heyecanı içerisinde olan bizim dışımızda da oldukça geniş bir topluluk vardı. Ee, ve ilk gün bayağı e, önergelerle ve şenlikli bir toplantı ge gerçekleşti. Ee, bizim önergelerimizden bir diğeri de e, aslında biraz da geleceği görerek verdiğimiz bir önergeydi. Ee, altıncı dönem kent konseyi toplantısıydı. Beşinci dönemde ne yapıldığını sorduk. Yani hani kimdi, neydi, nasıldı kent konseyi, ee, artısı neydi, eksisi neydi, bugüne bize iletmek istedikleri bir şey var mıydı falan. Bunları sorduk, ama hızlı bir şekilde bunla, bu önergemiz reddedilip geçmişi karıştırmayalım şeklinde bir eğilim oluşturuldu. Aslında bu biraz da sonrasında seçimi gösteren bir işaretti, yani yürütmenin nasıl seçileceğini gösteren bir işarete dönüştü bu durum. Çünkü bizim istediğimiz, yani böyle birilerine hani hesap sormak vesaire değil, ne oldu? Yani bir bir kurum çalışmıyorsa niye çalışmıyor kent konseyi? Şu sebepten olabilir. İşte o sebepler nasıl giderilebilir? Başka bir yöntem bulabilirim. Yani bunlar böyle art niyetle oluşturulan bir genelge ya da soru değil. Aslında çalışmayan şeyin bugün yeniden nasıl çalışacağını garantilemek içindi. Yani belediye başkanı değişmedi Çankaya'da. Kent Konseyi 5 yıl boyunca çalışmadı. Şimdi çalışacak. Nasıl çalışacak? Bir önceki dönem neden çalışmamıştı ki? Bir önceki dönem toplantılara gidemiyor muydunuz? Katılamıyor muydunuz? Ee, kent Konseyi böyle toplantısız bir şekilde belirlenip, bir, bir isim Hı. olup, yani hani Kent Konseyi olarak belirlenip, ondan sonra da hiçbir genel kurul, hiçbir faaliyet yürütmeyen bir platform olarak kalmıştı yani. çalışmıyor Faal kent konseyleri var aslında benim evet, Türkiye'de, Türkiye'de örneklerini bildiğim. Evet, Türkiye'de çok değişik. Yani özellikle mesela çevre alanında, çevre alanında bolca var. Yani hı hı. özellikle bir şehrin bolca çevresel yıkım projesiyle karşı karşıya geldiği durumlarda kent konseyleri önemli mekanizmalar haline gelebiliyor şehirler için. Yani benim bildiğim işte Kırklareli, Karavulu bunlar önemli kendi konseyi tecrübeler oldu çevre hareketi açısından evet, da belediye ile koordineli yürütebilmesi açısından da çevre hareketinin bu süreçleri çevre ekoloji hareketleri ama yani ben şeyi de öğrenmek istiyorum tamam yani bu bu döneme kadar katılımcılık e, iddiasının içini dolduramadı. Evet, Kendim öyle gözüküyor. De, evet. Diyorsun. Peki, e, bu dönem için sizde oluşan hissiyat ne oldu? Yani sanki şimdi yine benzer bir süreçle karşı karşıya kaldık. E, daha Yani ilk gün 50-60 kişinin katıldığı e, toplantı ikinci gün e, 110'lara çıktı ve ikinci gün seçim günüydü. Yani asıl bütün önergelerin tartışıldığı ilk gün e, çalışmalarda olmayan birçok ee, sivil Toplum Temsilcisi, eriş gün baya bir kalabalık şekilde ama oy kullanmak üzerinden gelmişti ee, ve böyle hani e, daha çok yürütmenin alınması yani hani e, orada bir şeyler söylemek değil de yürütmeyi yekimin seçileceği başkınla kim olacağı üzerinden e, bir süreç işletildi ikinci gün <gülüyor> ve e, maalesef hani hiç söz almayan hiç konuşmayan üyelerinde olduğu bir liste yönetime girdi. Başkanlığı da daha önceki dönem 5. dönem genel sekreteri olarak geçen, belediye çalışanı olan bir kişi kazandı. Biz forum olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Sonuçta yani yönetimin kim olduğu çok da büyük bir sorun değil. Aslında sorunun kendisi yönetimin, yani yürütmenin çalışıp çalışamayacağı, çalışması için koşulların oluşturulup oluşturulmayacağı belediye tarafından. Belediye çalışanı birinin başkanı olması bir sıkıntı. Çünkü belediye başkanıyla denge denetleme açısından bir ilişki kurmanız gerekiyor. Yani hani belediye çalışan, Bir denetleme fonksiyonu var mı kent konseylerinin tanımlanmış? Şöyle bir, şöyle bir denetleme değil bu. Yani mali denetim değil. Hı hı. E işte, ama mesela yapılan asfaltla ilgili, evet yani o, o bölgeye ilişkin, e, doğasına uygun değil, e, iklim değişikliğinin geldiği koşullarda daha fazla asfalt kullanmaya yerimiz yok ve bunu dillendirmek istiyorsa, aslında bu bir denetim değil midir? Talepleri iletmek açısından? Evet, talepleri iletmek açısından. Ya da ilettiğimiz talepler e, büyük bir şey kit kitleselliğe ulaşmışsa, bunun e, uygulanmasını denetlemek. Takipçisi olabilmek. Takipçisi olabilmek. E, bunlar hep Hı -hı. Kent Konseyi'nin yapacağı işler aslında. O açıdan biraz e, kırgın ayrıldık. Yani. E, çünkü orada bir iktidar çatışmasına ya da iktidar alanına gerek yok. Burası hep beraber üreteceğimiz bir yerdi. İlhan Hoca çok güzel bir sunum yaptı. İlhan Tekeli. Evet. E, şunu söyledi yani oraya coşkuyla katılan ve üretme azminde olan insanlar bir şeye katkı koymak istiyorlarsa bunu değerlendirmek lazım. Yoksa hani yönetimin birinin alması işte birinin denetiminde olması falan filan bu tarz kurumları daha kurulduğu anda güdükleştiriyor. Hı. Maalesef. Ee, peki, Kent Konseyi bahsine en azından son 5 dakikamızda e, bir başka yöne taşıyalım. Yine Anıt Park Forum'un önündeki gündem maddelerinden biri değil mi? Bir mahallede e, tam da aslında bütün bu konuştuğumuz meselelerle de ilişkili belki e, yıkılan bir bina var. E, o alana yapılacak e, şey konusunda yine e, bir... E, talepleri dahil etmeye sürece çalışıyorsunuz. İnsanların istediği gibi bir değerlendirilmesini talep ediyorsunuz. Evet. Ee, bir alanın detaylarını belki ee, Yani şöyle, eski belediye döneminde, yani Mansur Yavaş'tan önceki belediye başkanlığının son günlerinde e, imar planı değişikliği yapılmış. İmar planı değişiklikleri böyle her seferinde bir alanın bir birilerine hibe edilmesiyle sonuçlanıyor. E, ve büyük rantlar doğuyor maalesef. E, Beşevler'de Otelcilik Okulu'nun yani Ankara'yı bilmeyenler için işte Bahçeli yakınlarında ve üniversiteler bölgesi burası Beşevler. E, otelcilik Okulu yıkıldı. O alan ibadet alanı olarak zaten şehre geçiyormuş, planlarda geçiyormuş, e, imar planında. Yıkıldı ve e, ibadet alanı olarak duruyorken yanında da konservatuarın e, bulunduğu bölge var. Oldukça geniş bir alan. Diyanet'in talebi üzerine konservatuarın da dahil edildiği bir imar planı değişikliği yapılmış Mart ayının başında seçimlerden hemen bir hafta iki hafta öncesinde ee, bu plana itiraz ediyoruz biz de ee, biliyorsunuz hani e, ibadet alanı ile ilgili bir sıkıntımız yok ama kentlerde yeşil alanla ilgili sıkıntımız var ee, parklarımız yok sosyalleşeceğimiz alanlarımız yok meydanlarımız yok ee, ve burası üniversiteler bölgesi. Üniversiteler bölgesinde bir e, otelcilik binası büyükçe bir alan yıkımıydı. Şimdi konservatuvarın olduğu bölgede oldukça sayıda e, bina var, konservatuvar binaları var. E, şimdi bunu da yıkılıp o alanın top yakın e, diyanete devri söz konusu. Biz buna mahalleli olarak itiraz ediyoruz, bölgede yaşayanlar olarak itiraz ediyoruz. E, temel talebimiz de ya alanın olduğu gibi korunması, yani konservatuvarın binalarının ...bu bina işlevini yerine getirecek şekilde korunması... ...yahut da yıkılacaksa... ...buranın bir yeşil alanı, alana dönüştürülmesini talep ediyoruz. E, bu konuda da mahallede imzalar topluyoruz. E, umarım, umarım olumlu bir sonuç alacağız. E, ve henüz dava aşamasında değiliz. E, Mimarlar Odası'nın da bir önceki otelcilikle ilgili alana e, dava açtığını biliyoruz. İkincisine de e, doğrudan itiraz edeceklerini söylediler. Bizler de şu an imza verme aşamasındayız ve yani bunun e, özellikle bölgede yaşayan insanlar açısından e, yeşil alan ihtiyacına yönelik bir çözümle sonuçlanmasını istiyoruz. Bölgede bir yeşil alan e, ihtiyacı bir talep var mı peki? Tabii tabii yani zaten üniversitelerin kendi kampüsünün yeşilliği var. Onun dışında yani park olarak kullanılacak alan e, Ankara'da çok sınırlı. Yani bu insanların alan, gidip bedava tabii, oturacağı, tabii, e, tabii. sadece oturacağı belki, bir evet, vakit geçireceği. Bir alana ihtiyaç var yani. Hele ki bura, Ankara e, çok ciddi bir şekilde e, yapılaşmış ve hani küçücük nefes alabileceğimiz yeşil alanlar bile bu kadar önemliyken e, yeni bir e, yıkılıp yeniden bir e, betonlaşmaya gidilmemesini istiyoruz. Evet, bu, ta, bu talebi de aslında kısmen örgütlemek, kısmen evet, bu talebi ortaya çıkartmaya evet, e, il, belki de. Ilk, i̇lk çalışmamız tabii ne oldu, nasıl oldu, talepler nasıl geldi, hani bu imar değişikliği ne, neyin üzerine yapılıyor, e, bölgede yeterince ibadet alanı var mı, yok mu falan gibi bilgileri araştırmak üzerinden oldu. E, ama tabii asıl talep ne? Ona baktık. Asıl talep yeşil olan gibi gözüküyor. Evet ve aslında Anıt Park Forumu'nda, Gezi'de, Gezi'de bir araya gelmiş. Gezi'den sonra o gezinin forumlar sürecinin bir ürünü olarak e, hala 6 yıldır hayatına evet. devam eden Anıt Park forumunda. Yıldönümü de yaklaşıyor galiba değil evet, mi? Evet. Birkaç Anıt hafta sonra forumu. forumun yıldönümünü kutlayacağız. Dün de forum vardı. Her salı toplanıyoruz biz. E, saat 20-22 arasında. E, Tabi İstanbul'da Gezi iddianamesini de dün konuştuk ve ee, i̇ddianamede adı geçen herkesi buradan tekrar selamlamak istiyorum. Ee, forumda da bu yönde bir karar aldık. Ee, gelebiliyorsak davaya gelmek ya da yapabileceğimiz her tür çalışmanın içerisinde bulunmak. Ee, gezi'nin biz olduğumuzu ve Gezi'nin yargılanamayacağını bir daha söylemek isterim. Gezi'den bu yana aslında e, var olan yükselen bir talep söz hakkı talebi yönetimde alınacak kararlarda söz hakkına sahip olma talebi insanların gel ki Gezi'de de bir araya getirmişti bonca insanı e, bu talebin Ankara'daki sürdürürüsü Anıt Park Forum'un e, söz hakkı talebinin macerasını dinledik. Tüm konuğumuz Anıt Park Forum'dan çok teşekkür ediyoruz ben bir kez daha. Ederim. Ve e, kent konseyinden e, başlayıp e, bir e, yeşil alan talebine e, bu günlerdeki gündemini konuştuk. Anıt Park Forum'un hem de gezinin yıl dönümünde bir bakiyesini burada konuk etmiş ağırlamış olduk. Yeşil Bülten'de açık radyoda değerli dinleyenler. Programın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.